يرزقني هدانا لهذا وما هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق على رسولنا محمد صلوا على طبيب محمد صلو على شفيع دولنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم <تصفيق> اصبر إنا لسان لكفر الصدور الذين ما من راع للصالحات بل توسر فتبا الصابر فذكر الله ينوب الله كل Allah'ın şeker kullarım, Allah Celle Celaluhu'na dinledik, duymaya, Türklerimizi yaşamaya, size i̇şte hem dünyada hem ahirette, haciz-i bahtiyar olmaya bizi muvfak Dinleyip de dinlememiş gibi olmaktan, damak gelin der gibi, konuşanı seyretmekten, Akıbet hem dünyada hem ahirette edilirisi olmaktan sesini alıp da sakalmış olan bir çocuğun üzüntüsü gibi bir üzüntüyle orada orada atıp kalmaktan eli koymunda yetim ve eksikli çocuk gibi olmaktan Mevla mazlum kullarını muhafaza eylesin. Zor, bastım zor. Zor, her ne kadar zor. Ne? Mesuliyet, mesuliyet. Dünyada mesuliyet gelmez sorumlu olmaktan daha zor bir şey var mı? memur için, bir kul için, başka işçi için selleri tuhaf tuhaf alabildiği kadar. Dünyada amirine iş vereme ve neticede Rabbisine karşı sorumlu olmaktan daha zor bir şey var mı? Ya da sorumlu olmak isteyenlerle sorumlu olmak istemeyenlerin kavgası var. Dünyada haddini bilip de huzurunu aşmak istemeyenlerle haddini tanımayan kendisinin ilahı kabul eden, benim üzerinde başka bir ilah yoktur diyenler arasında korkunç bir var, savaş var. Allah mesuliyetini ve sorumluluğunu müdrik olan kullarından bize eylesin. Senin şu saatte buraya gelmen, bu duygunun eseridir. Ama Ramazan'da böyle de, Ramazan bittikten sonra peki nereye gitti bu Nereye gitti bu Yer? Şu an kendisine karşı, sorumlu olduğumuz iyisleştiğimiz Allah, Ramazan'dan sonra da var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'da yok sadece, Ramazan'dan sonra da var. Onun için, onun için, onun için, onun için, vites koluna sahip olmak gerekiyor. Vites kolunu iyi kullanmak gerekiyor ama, ama Allah'ın bizi kulları, İslam'ın vitesi bir türlü geçmiyor! Bir türlü geçmiyor! Cebriyaj'a eklelim asılsın ne olur! İslam'ın vites kolunu şu an istediğimiz yuvaya geçiremiyoruz! Konuştuklarımız burada kalıyor. Konuştuklarımız en fazla bir akresi otluyor. Kuru'a var, ilkoluşu Allah'ın edebiyata ihtiyacı var. Peygamber'in edebiyata ihtiyacı var. Mevlen has dostları var, Kremadov dostları var, onlar edebiyata ihtiyacıyor. yok. Mesele iş görmektir. Mesele edebiyat değil, adım atmaktır. Adım, Allah'ın şeker kulları. Dünyada her mahluk, her mağlup yaşayabileceği ortamı oluşturmaya çalışıyor. Denizlerin sıkı yaratım komutanı, Yunus Balığı'dır. Eğer denizde bir asayişsindik olsa, şikayetler Yunus Balığı'na yapılıyor. Yunus balığına ilk gibi korkuyor ki her balıkla Öyle mübarek bir hayvan. Denizlerde düzenli asayiş, ondan soruluyor. Kuşlar desen gene hakeza öyle, ormandakiler desen gene hakeza öyle. Her hayvan yaşayabileceği, hatta feslenebileceği sahayı belirliyor. Kimse kimsenin hududuna tecavüz edemez. Kaplanlar diyerek ki Sultan Selim camisi kadar bir yerde eğer av yapacaksa hayvan geliyor, nefesiyle sıkıyor, hayvan nefesiyle böyle diyelim bir dönüm veya iki dönüm yeri çember alıyor. Ondan sonra sopaya getiriyor, avını bekliyor. Başka bir kaplan geldiği zaman o da koktaya koktaya geliyor. Eğer o çemberi başka bir kaplanın peki çevirdiğini hissederse hayvan bir daha oraya girmiyor. Orasının sorumlusu var. Oradan oraya girerken sonra yani işte Ali Velik ondan sonra ortalık karma karışık olur. Oğuz gibi kaplan Öbür katmanın yaşadığı veyahut al yapabileceği sahaya girdi. O tokaya yapmış olan var ya, onun canına okuyor, canına. Şimdi de git başka bir yer bir bölge. Sen de orada yaşa, sen de orada olma Allah. Niye gelip senin sahana giriyorsun diye, hayvanlar arasında bile bir hukuk, ondan sonra bir sorumluluk, yaşayabileceği ortamı oluşturma duygusu vermiş Allah Celle Celaluhu. Bir yalancı isminin horoz gelecek de, öbür horoz hükümetine girecek, pekle girer. Affedersiniz bir köpek gelecek de bizim sokağa girecek. Bizim sokaktaki köpekler o köpeğe aciz karıyorlar. Asla kedileri bile kovalıyorsunuz, sizin bu da işin ne şeklinde? Kisalleri çoğaltmak mümkündür. Buradan ne çıkıyor? Altı altı yazdığınız zaman, Müslüman yaşayabileceği ortamı oluşturmak mecburiyetinde. Müslüman İslam'ı yaşayabileceği ortamı oluşturmak mecburiyetinde. Müslüman yaşayabileceği, serin nefes alabileceği ortamı oluşturmak mecburiyetinde. İşte bugün dünyada Müslümanlara tanımlayan hak bu. Bugün dünyada İslam'ın bir toka dayı hastama hükmü geçmiyor. Yani şu sokağ bizimdir. Burada Efendimiz üç bir şekilde İslami de yaşıyoruz, işte burası var, şurası var diyemiyorum. Öz yurdunda garipsin, öz yurdunda par ya! Diyormuş bu tadı şuara, Mecid bazı kısa küres, makamı zemmet olsun, Müdürden zahir şehan olsun. Denizli horozun, Denizli'de hayvan bayılıncaya kadar ür ü, ü, ü yapıyor, bir takıyor, ü ü ü ü ü ü ü, git falan, git git bulan, git! Hayvan iki dakika mı gidiyor, üç dakika mı? Hayvan dayılıncaya kadar yapıyor, neredeyse horozun deniz çıkacak. Oraya gidinceye kadar deniz de horozun gidiyor da gidiyor. da gidiyor ama ama ne oluyor biliyor musun? Hayvan bu şekilde son denine kadar efendim yani kendi makamıyla ötüyor ama deniz bizi de bu hayvan. O horozu alt İstanbul'a getir, İstanbul'un ikliminde deniz horozu, deniz bir şey gibi bir ötemiyor. Deniz bir iklimi, hayvan nasıl bir efor veriyorsa, nasıl bir moral veriyorsa, nasıl bir enerji sağlıyorsa, hayvan yani e, hayvan gereği olarak ötebildiği kadar ötüyor. Ama al onu, gel buraya, hayvan yok aynı hiç horozu gibi, yeni başlama horoza gelirse Yapıyor kalıyor hayvan. Allah-u Teala, Yunus'un kan dalında yalanlar yaratmış. Ama mübarek hayvan. Hayvan, iyileşmeyen yaraları tedavi ediyor. Bir arkadaşım gitti hanımını getirdi ötele. Otelde kaldı. Hayvan otel'e geliyor sahibiyle birlikte. Yarayı durmuyor, hayvan seyahat alamıyor, ağzıyla yalıyor bilmem de yaranın kabuklarını sivriyor, yapıyor vesaire, birkaç gün böyle teansları var onun, 20 yirmi gün yara iyileşiyor. Amerikalılar oradan bir erkek kişi yılan aldılar, getirip hayvanı Amerika'da üretim süsliklerinde doğaltıp o da aynı yapmak istediler. Fakat Sivas'ın Çangöl'ündeki o mübarek yılan 30 kilometre içerisinde ancak bu işi yapıyor. 30 kilometreyi 20 saatin üzeri sütten hayvan tedavi ödeniyor. O hayvan Kandağ'da özel iklim olan yerde ölçülüyor. Bazı suları vardır, ee, şeker hastalığına iyi geliyor diyorlar. Ondan sonra işte bir takım hastalıklara iyi geliyor. Fakat o su var ya, o su var ya kaynağının başında kullanıldığı zaman şifaya sebep oluyor. Mesela Azerbaycan tarafında Tarih ve izin göre bir toprak var, bir toprak var, o toprak al, geçmeye yaralar açır, biiznillahü teâlâ diyor tabu yazansa, iyileşir. Fakat toprak orta işi yazıyor. Bir dereden bahsediyor, gezdiği memleketleri tarihinde anlatıyor, diyor ki o dereye giren hangi türlü Tar'alı, Çinli, ondan sonra Karadeniz tabiyle terfi insan var ise, diyor bismillahü teâlâ, suya giriyor, banyo alıyor, bu işi diyor. Allah! Ne acayip Allah! Şimdi, risalleri soğutmak mümkün. Sonuç, hepsini alt altı topluyoruz, sonuç, Müslüman da yaşayabileceği bir Eğer o ortam var, tamam, huzur var, mutluluk var. E yok peki, cehenneme girmeden dünyada Müslüman cehenneme girmiş demektir. Dil imajımız maalesef, din algılayışımız maalesef yanlış efendim yani e, oldu. Yanlış yönlendirildi. birisi efendim acayip anladık biz. Halbuki dil Sultan Selim camisi gibi bir şeydir diyelim. Sen bana kalkıyorsun, Heyfelada'daki kilise tarafında yapılmış olan camiden bahsediyorsun. Ya öyle değil ya, öyle olacak ya. Bakıyorsun zaman şubunlarına, kubbesine vesaire. Öncesi bana bağlamak Mustafa'yı söyleyecek, yarın gidince kubbeleri ise Hulebba'yı, Raşid'i söyleyecek, mihrabı bir türlü bana mesaj verecek, minberi dese la keza öle, kürküsü öle vesaire. Amma vela ki, amma vela ki cami imajımız bir değiştirildi. Cami olsun da nasıl olursa olsun. Yok, öyle değil. Öyle değil. Buna baktık. Sana söylüyorum, Dünya'ya geldiği zaman senin sağ kulağına ezan ben okudum, sol kulağına kamet ben getirdim, senin peki adımı ben koydum, senin nikahını ben koydum, ben öldüğün zaman namazını, ondan sonra ben kılacağım namazını, seni ben kaldıracağım, seni ben indireceğim, herkes gidip gidecek senin başında, bir sen kalacağım, ben kalacağım, senin terkini ben vereceğim, sana oradan münker melekleri hesap sorduğu zaman Rabbi ki, ki, Peygamberi ki, Şabın ve neresi diye hesap sorduğu zaman sen efendim benden icabında medet diyecektim. Ben sana imdat etmeye çalışacağım. Sana efendim yani ruhani bir din ile yardım etmeye çalışacağım. Sen, sen, sen varsın gelsen, sen niçin beni terk ediyorsun? Ben derken ya, imanı ve islamı, sen niçin Müslümanlığı sadece Ramazan'a hasrediyorsun? Sen niçin kahveye gittiği kadar en azından camiye gitmiyorsun? Sen niye, niye camiye tavır koyuyorsun? Hoca'ya tavır koyuyorsun? Sakarla sarıya tavır koyuyorsun? Müslümanın içerisine tavır koyuyorsun? Sen, sensen! Sen. İçin böyle yapıyorsun? Allah bana, bana deseler ki öldüğün zaman seni peki yani cenazeni kiliçeden kaldıracağım. Kimse yaşayan bir Müslüman. Yok hatta avukat daha var. İstemem böyle şey. Peki. Ya istiyorsan Camiden cenazeden kalkacak diyor. Değil mi? Peki madem ki böyle? Madem ki böyle? Madem ki böyle? Niçin? Niçin? Camiden çok kiliseye uyan hallerimiz var, ben sizi tenzih ederim, ben sizi efendim yani yüzünü sürme yaparım ama benim toplum gittikçe camiye yakışın değil, kiliseye yakışım işler yapıyor. Bu ne olacak? Cemaat! Muhammed Mustafa Aleyhisselam buyurdu, kıyamete yakın camiler yapılacak. Ne bileyim böyle gelişmiş, düşündü, ondan sonra camiler yapılacak. İçerisinde İçerisinde bini aşkın cemaatler olacak, ve içerisinde bir tane müslüman olmayacak, buyuruyor. Namaz kılan bir insanın müslümanlığına şahitlik yaparız değil mi? Elhamdülillah diye. Ama kalplerde öyle büyümler var ki, kalplerde öyle putlar var ki, o putlarla birlikte kılınan namazın ne faydası var? Ahmet Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki biz Allah'ım diyelim diye, biz Rabbim diyelim diye, Doğru mu semada 360 sene kutup göktü. Ye ye bu kutsal olmayalım diye. Kalpteki para tutkusu, iman istan ve dava uğruna karışkalana öte. Para tutkusu bir kutup, makam tutkusu bir kutup, kadın sevgisi bir kutup, erkek sevgisi bir kutup. Hatta sarık bile iman Allah Celle Celal'e konuşmak sevdası ile yollara düştüğü zaman Allah'a bile düşünmeyecek diyor. İslam-ı sana verilen görev neyse onu düşünyeceksin sen. Vay Allah'ın bana ne istediği risas vay Allah'ın bana cennetten bir köşe gösterse, vay Allah'ın bana bir huru gösterse, onu bile kabul etmiyor Ehlullah. Yok, sen pragmatist değilsin olan o malaya diyor. Sen Amerikan kapağı değilsin. Sen illa yandığın karşılığında bir şey mi görmek istiyorsun? Manzara görmek istiyorsun? Git karay burada, oradan seni şahane gözüküyor. Git efendim ya işte sinorya yardımına vesaire hem canlısı vesaire Allah'a giden yolda dönmeye giden yolda. Ya pislik çekiyorsun ya Allah Allah diye. Lay, lay, lay. sen görevinle meskul ol. Hayda de necdet alamadım, hayda hiç de koptu bilmem ne vesaire. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Allah Celle Celal seni yaptığından gafil mi? Habe-i Kiram radıyallahu teala anhum camiye, cametine konusunda bir gerçeklik yaptılar. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem günlere çöktü. Dedi ki ey nâv, ey insanlâv, ey insanlâv siz gülmüş olduğunuz her efendim vakit namazın arkasından benden bir hayvan budu hediye alsanız yani her birinize gömmüş olduğunuz namaza karşın bir hayvan budu ön ayak dışı, arka ayakları neyse bir hayvan budu hediye versem hepiniz camiden mutladan sahtaki yerini alırsınız değil mi? bizi gizittir. Hadis-i Cemal Tanrâvi diyor ki Resul-i öyle ateşli konuştu ki öyle ateşli konuştuk sanki cephede, arkasındaki orduya, arkasındaki orduya heyecan vermek için, onları savaşa tahrik etmek için, mutluluk veren bir adam gibi ol diyor, bir kumandan gibi ol diyor Resul-i Onun için, bak nefes alamıyoruz, tıkanıyoruz, ki başörtüsünü bile kurtaramıyoruz dedi. Nerede kaldık dedi, işte öbürü, şu bu vesaire, vesaire. Ben eğer bir Müslüman kes, ben her bir Müslüman kes, elişi yaparken damla yaparken, bu davaya olan gözleşinden dolayı, eğer ucundan damlayan gözyaşı, eğer yer tığının iğnesinin ucuna damlar da, eğer o elin ucu fazlarsa o benim yüreğime saplanmış, ucu fazladır, damla gibi de. Zamanlar bir şeyler yapıldı. Biraz tarzanca konuşmamızı sıra bakmayın. Artık kültüler her şeyi açıkça konuşmaya elverişli değil. O zaman ki arkamdan gelirsiniz tamam mı? O zaman görmüşsünüz ne oluyor? Ama şimdi böyle yüzde yirmilik konuşuyoruz böyle. İşte falan beden biliniyetinden bu işte. Bu arada saray burnuna bir gemi metal üç döküldü. Bir gemi metal üç üç. Evet. Kalemize döküldü. Bu metal muşkan nereye gitirseken sen önceye buldu bu. Yani bir şeyler oldu ondan sonra, hassasların kullandıkları metal muşkan oraya gidiyor. Hastan, ne söylüyorum? Hastan, ne söylüyorum? İsteyen ne söylüyorum? Bu hassasların uçları nerede? Nerede? Gazi Osman Paşa, Tilevle Savaşı'nı yaparken kullanmış olduğu kılıçın kapısında hangi ayet yazıyordu? Mehmet, Mustafa, sana söylüyorum onu, Bundan sana birbirine miras kalsa, tepkide bir aslan olsan biliyorsun, arıyorsun, ama ama Gazi Osman Paşa, Abdülhamit Han zennetle kendini gidiyor, Osman, Osman, sen orada çok büyük bir kumandanlık gösterdin, Ruslara çok mu azam bir efendi ders verdin, o malum oldum ondan sonra. Amma ve lakin öyle bir cengah verdi, gösterdi ki Nikola bile onu affetti yani. Askersin dedi, ne biçim askersin dedi. Ben seni sebebbi bırakıyorum. Osman, sen böyle dünyada abat Allah de seni ahirette abat etsin diye medetmiş oldu. Dedenin, kılıcının katkasında ne yazıyordun? Mehmet! Fatih Sultan Mehmet Hanım peki yanında yatıyor. Gidip de kadır taşını okuyabiliyor musun? Okuyamıyorsun. Sapan iki defa değil, on defa. Vur kadır taşına, orada bir yol kaldı. Dedesinin mezar taşını okumaktan habis olan insanın davası. Yapma! Yapma! Yapma! Açakocer'da Ruslarla yapılan savaşta peyzi, intikamını alamadan ölen 17. yüzyıldaki deberi kabirmesinde Rus Vostov kavurundan, kafirinden intikamını alamadan ölen Ağolun Mehmet Efendi'nin Roy bin El-Fatiha diyor. O okuyabiliyor musunuz? Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Kaybettiklerimizi mutlaka, mutlaka bulmak zorundayız. Ama yaşantı olarak, ama medeniyet olarak, kültürel miras olarak ne var ise ne var ise Bunlar bunlar mecbur edildi. Kırk seneden Vatikan'dan görevli adam Türkiye'ye geliyor. Nerede Hürriksiyanlık eseri olan e, eserler var ise hepsinin fotoğrafları çekildi. Hepsi dosyalandı vesaire. Ona göre Türkiye'ye politika uygulanıyor. Arkadaş! Nevşehir Belediği ile Kapodosya bölgesi, İtalyan'ın belgesi varlığı yani, İtalyan oradan binlerce araziyi aldı. Arkada! <gülüyor> Efez Bergama, İzmir gitti, yağın adamları yani içine işte arazi, istillakları bunlar bunlar vesaire falan. Akdeniz yakın da sen öyle. Eee, çok projesiyle bu Urfa, Hanlanovası vesaire. 49 yıllığına İsrail'e içi çizgilerini verilmiş. Neymiş orada tavuk yedişleri yezmiş, samazan Şimdi, şimdi savaşlar ekonomiyle yapılıyor. Şirketlerle yapılıyor. Amerika Irak'ı bombalıyor ama yukarıdan hava fotoğraflarıyla yıkılan yerlerin resimleri çekiliyor. Amerika'daki ihale şirketlerine havale ediliyor. Şimdi, topun ağzında Sen! Sen! Sen! Türkiye'ye geldin diye avunma, avulma, avulma, o kızın başına ne söyledi? İnsan önünü görerek geliştirdi. Allah Celle Celaluhu okuduğum ayet-i kerimeden ki böyle asr-i, asra ikindi vasfına yemin olsun diye Cenab-ı Hak sende. insan hinsane muhakkak bir insanoğlu dediği husrin zarardadır, ziyandadır. Mutlaka insanoğlu kesinlikle zarar ve ziyan içerisindedir. Peki Allah'ım, Allah'ım zarar ve olmayan yok mu? Cenab-ı Hak Celle Celal'e ki, Gök özelliği olan insanın zarar ve yoktur diyor. Söyle Rabbi, söyle Rabbi, Allah Rabbim. Nefîk el o. Kalecinin imanı olanlar. Yani İslam'ın pancağını, top kapının fırlarına diken, ulubat battı hasanın imanı gibi iman. Veyahut da Haddar işte halim, onda yolu sultan senin san. Aleyhı Ramazanlık öpren. Saldıramadık derken askerlerin padişahın. Hikaye şimdi hikaye aktısında geldik. Ölük tuttukta padişah. Bu yorgunlukta belediniz, yani savaşamayız. Ya dince, sen bir sefenden, karısını seven, çocuk çocuğuna aşık olan, bağına postunu düşen dövüşcüne. Ben tek başımda kalsam, anam, Hazret-i Ayşe'nin namusunu korumak için İsmaile İsmail'le savaşacağım dedirsem İman! İman! Böyle bir iman! Turbo iman! Kalite iman! 4 x 4 x 5 9 x 9 iman! <gülüyor> Kaldır mukadzimesine diyor ki İman, tamam tasdik var, bu birinci ayağı, ikinci bir ise Meleke diyor, yani iman İslam'a insan öyle konuşandırılırsa ki elini kavgırırken İslam'ın eli kalkıyor olacak. Muhammed Mustafa'nın eli, yürürken aynen olasayla, iman insanda kabiliyette formasyon geliştirecek, kondisyon geliştirecek, o iman iş veriyor. Matkaf peki ee ucu yok icrazında, ne yapacağım ben maskafı? Pasos'un kanatama zor yapıyor ama uç yok arkadaş, elmas yok arkadaş. Bundan uçlar ne iş Arkadaş, ehl-i küllemler, cemaat-i ikazı, bunlar bilinecek. Her birisi bir cacmandır ama vakit yok, zaman yok, ne olacak bu işler. Anlamadım bitti. Konuşamadıklarımızı Allah cennette konuşmaya, bizlere mi affak eylesi. Burada bir şey söyleniyorsa sanırım yüzle çarp, ikiyle çarp, İki, yüzle çarp, binle çarp, yani Sonundaki tükayı var bu. İllelezzine amenu, iman. Kaliteli bir iman ve amel-i salihati. Amel-i salih peki. Uygulama ve orayı tamam mı? Tamam. Namazlar konusun, ondan sonra. Eee, e, oruçlar konusun, hazir diğer konular vesaire, yani tam efendim, turbo iman ve amel-i salih dedi kalitesi. Ki iş görsün bu vardından bak Avrupa'da mesela e, otobüs firmaları otomobsl yapan uçak yapan mesela firmalar tamam 8-10 binden geçiyor araba en sonda en sonda kalite kontrol yapıyorlar BMW BMW 10 sene önce ABS bile var arabanın ABS seni bir kusur oldu BMW ilan etti dünyaya şu numaradan şu numaraya kadar ne kadar araba vardı, hep güzelsin, arabalarını bana teslim etsin, ben onlara yeni işte sistem ABS trenli etmeme vereceğim." BMV, kaydetmedi. BMV, çok daha fazla sattı. Ne diyor BMV? Ben işte buyum diyor. Ben kendi yani treni etmeni bozduk araba satmam. Ben kayıt edeceğim, kalite yaparım. BMV ondan sonra satışı diye katladı. Şimdi senin imanın, senin iflasın, benim amel-i talihim eğer de tıkanıyorsa, oranın mutlaka seyfi zımpırak bulması lazım, eğlenmesi lazım ki hiç görsün. Burada ecdadın çok uygulamaları var, acayip taktikleri var. Neler var, neler! Neler var, neler! Hani bu marketin müşterileri. Bize gelip bakmıyor adam. Ondan sonra e iman ve amel-i talih iş görmüyor. Ve şikayetle bir sefer işler Müslümanlara çıkıyor. İmanların, iman-ı İslam'ı yaşamayan insansız bu. İslam'ın mekabatı var. İslam'ı yaşayan İslam'ın mekabatı var. İman. Amel-i salih ve tevâsav fil hakkı. Hakkı söyleyen insanlar, İslam'ı anlatan insanlar. Doğru öğrendi, doğru anlattı. Emr-i zillahûh, neyi anlattır yapıyor. Durmuyor, yakından uzağa doğru konuşuyor. Filistriyanların yaptıkları ortalıkta, Umrani'de on tane kilise, ne oluyor ya? Zeytinburnu'nda sırfında üç tane kilise yer doldu. E, Azize'yi avcı az yapmışsın vesaire. göre dört apartman kilise açıldı. Bunlara güzel senel rakamları. Adana'da da tane icamında. Ne oluyor? Filistriyan değilsin Müslüman Türkiye'nin en Müslüman yolu sıyıp sayılır bir yerde, 40 tane bile patlansızlaşıyor bu. Ne oluyor? Ne oluyor? Savaş yok, an yok, barış yok, top küfekleri saklanıyor. Bu ülkede ne oluyor araştıracak? Nereye gidiyor? Benim seccada olan ülkem nerelere gidiyor? Tevâsıl bil-hakî, hakkı anlatanlar ve tevâsıl bil-savrî. Hakkı anlatmak kolay değil, çileli ve dikenli bir yoldur bu canları olan bir yoldur bu. Hayal canlar baktığı bile, baktığı zaman bile veya diken baktığı zaman bile acılardan lezzet duyacak cebbi bir potansiyele sahip Müslüman kalitesi Naber Etvani'nin duyurduğu gibi. Neler söylüyor o neler? Çıta diyor, ecza cefa geldiği zaman oh be, ne güzel be diyebilen insan. Fokaliteyi sür eğer onlar Allah'a giren yolda. Demek ki dört özellik, iman bir numara. Ameli i talih 2 numara, Hakkı anlatmak 2 numara, bir de Hakkı anlatırken, Peki, dakikatiye ee, kati kalınan silelere, eza ve cefalara tabretme, dayanma, dayanma, dayanma. Çok özellik bir cevap Allah bunların büyüyüşü tamamdır. Bunlar peki, peki derece ve sınıfı geçiliyor Cenâb-ı Hak Selâlu. Rasûl-i Eklem sallallahu aleyhi ve sellem için şefaat umudumuz değil mi? Hepimiz yani işte şefaat Ya Rasûlullah deriz. Amma velâkim benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Rasûl-i Eklem sallallahu aleyhi ve sellem beni görse, bana dedi ki ne istiyorsun benden dese, kusurumu bağışlayın, heyecanımdan dolayı böyle söylüyorum. Rasûl-i Eklem nasıl olsa yani görevini yapan mümmetine Hazir nesilin midri kullan ünnetine mutlaka şefaat verecek değil mi eyvallah garanti? Ama Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve Ulan Bayram Hoca benden bir isteğin var mı? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben şefaat yarın zahmetlemem. Şecat ya şeca, Resulallah dedim. Sen bundan iban etmem. Yani ne? Eho! Gayret! Allah yolunda girmemeyizim. Allah yolunda pekir. Peki girmeme. Sürekli perlame. Allah bu noktada imanımızı da Hamed-i kâmil eylesin. Allah nakip kalmaktan bizleri muhafaza Yoksa, yoksa, yoksa işimiz çok az kardeşlerim. Konuşmaları var ya, böyle camide sohbet var gibi değerlendirme. Bu konuşmalar cephede düşmana karşı sevdiği, saldırabilmek için düşmanı, rekabet etmek için komutanın askerlerin teşkil ve tahrik masrafı ile yaptığı olduğu bir konuşma gibi değerlendi. Artık hocalar da tükeniyor ha! Selay'ın askerlerini kurtarma çalışıyorlar. Deniz kaplumbağalarını kurtarma çalışıyorlar. Karaya atlayan peki kurtarma çalışıyorlar. Hocanın neşi deniyor. Mesaj veren hoca! Hakikaten iman ve İslam'ın ruhunu kavrayan hocanın, hocaların nesilleriyle git git deniyor. Allah bunlara zeval vermesin. Allah bunlara zeval vermesin. Hoca bunlarının kenarındaki antene benzer, tele benzer. O nerin o demir niye koyuyorlar? Yıldırım düştüğü onu toprağa atsın diye, onu nötr hale getirsin diye. Gelen musibetlere karşı hoca bir paratoner görevi görüyor. Sen hocaya mutmanlık yaparsan, sen hocaya tavırsarsan, Oca da bir zaman kalkar bizi, Allah'a şikayetlerse bu ümmetin hali ne olur? Bu caminin hali ne olur? Yemin Yavuz'un kimlerin nelerine yeter? Fatih'in kanuni, kabirlerine kimler açarız biliyor musun? Ey kuvvah-ı imam, bu hali ve bu haliylek, acayip Allah sizi kabul eder mi? serhatı batın allah bizi, kabul eder mi bizleri kalgeçti İslam iman verir muhammed ne oldu allah bizi, قبول دربی سما Tekvali ünlüdü, emri şeriatta etmedik cahdi. Azim Allah bizi kabul ederdi. Kitabı cümlede, vadi ahbilek, geldik dünyaya. Vadi ahbilek, geldik dünyaya. Tabi oluz budur, bu buzluğaya. أهدي يا نجيب أهدي لفايا أجعل الله بديه تقبل درني يا بتابه النت يا بالزارات جناب الله لا يا ورم محافظه وايه مصر شهوات أجعل الله بديه تقبل درني Namazı senimin derin iradu, namazı senimin derin iradu. Harmanet Kuranda rahimir adı, gölbe ikimlerde sönük iradı. Cehbal Allah'ı diye doladermi? İslamı Müslüman merhameti yok islamo İslam'a rahmat yok o sahi shariat mein abadti ho riswai daata hak ke allah bhi gado la yüzünde misaal yun dun da haya kal ma haya Erkekler yüzümde hayal kalmadı Harmanlar yüzümde hayal kalmadı Ahiret terzadu ne var kalmadı Acaba Allah bizi kabul eder mi? İçerler su gibi abu harama İçerler su gibi rakı şarapı kalb-i bayy mat khud maram allah nazir kar tu bolo karu mushtida lar İman İslam'ı düzgü yaratılmış ya Azzebe Allah'ın izniği O ulan amin Mevla nasirullah Ehli imana Mevla nasirullah Ehli mana? Kendi idkâmede Zâr-ı cilâme Hütfiyat sendirgat Ajb Allah bizi kabul eder mi? Ajb Allah bizi kabul eder mi? mi? Allah, ım. Allah ım. bizi kabul eder mi? Allahım, Allahım, Allah'ım. onlar şimdiye kadar senden bahsettin Allah'm dedin Allah'ım. Demedim Allah. Allah'ın kullarının mahrumundan, kullarının akbulunden neyle? Kullarını kulların hataları itiraf ediyor, düşler nedeni itiraf ediyor Allah'ın? Nasıl imazın kulları yaramaz itiraf ediyor Allah'ın? Ehl-i Arabi, cemilatını Allah'ın? Hal ile yani, istirahatını kamerayı düşürüyor Allah. bunlar var ya bunlar, bunlar var ya bunlar. Allah'ım yani bunlar her türlü günah bela bile olsa bunların gözleri sende, bunların gönülleri sende Allah'ım. Yarabbi bizi senden başkasına havale etme olur. Allahümme Allah, Muhammed Mustafa'nın karşısında yanında kabul alıncıyı kullarını çeker, kullar da kapa çekmez. Allahümme Muhammed Mustafa'yı üzecek diye hesap mahkeme yarattı, onu eziyet verir Allahümme. Sen yani eğer göleceksen altı bitirir ıssız yerlere, oradan eğer bileksiyon yap, Allahümme Muhammed. Bizi bu davanın samimilerinde, bizi kapıda ciltiltiltik ve sahibinden alacağı mısırı alan alan sevgilisimler gibi e, yalvarıp da alacağını alanlardan eyle Allah'ım. Ya Rabbi bu kullar canlı hamidiyler. Burası serpe serpe. Bu işi kanun lan! Ya Rabbi bu kullar karim senin kapına geldiği zaman ha bunları Allah'ım ne getirdin deme Allah'ım. Bunlara... Ne istiyorsunuz kulların da Allah'ım. Allah'ım. Seni de biz ölebiliyoruz Allah'ım! Amin! Ve evet, şimdi sana abdilipi diyen Allah'ım! Amin! Öldü beni nasıl anlederse ben öleyim diyorsun. Ha bunlar şimdiye kadar senin akrını istiyorsan yapmadı Allah'ım! Muhammed Mustafa'na kilit düzen yapmadı Allah'ım. Ya Rabbi bunları da, bunlar gibi olanların da her ne denli yaşar var ise, ecden ve onları ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi bütün memlekete elini yavrına kâfirine kaptırma Allah'ım. Bunlarımız bağlandı Allah'ım. Benden batıyağlısızlığınız yok Allah'ım. Biz böyle zor günleri sana daha derin bir ağzı ve eşyiyetle yalvarmak için bir topuk olarak kabul ediniz Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. Allah Allah Su yüz anımız yok, anımız vardır. Senin burada bağrıyan akılların var. Gecenin tenha saatlerine kalkıp da gözler sonu zeyhun yapıp da beccada suyu satan kılların Ben bunları biliyordum Allah'ım. Bunlar peki kusur <gülüyor> değil Allah'ım. Bizi de onlarla beraber yarabbi. <gülüyor> yani Bizi de onlarla içerisine katanlar dualarımızı kabul eyle. Amin! <gülüyor> Yerkesine yarabbi bu dua yapan insanın günahkarı olması. Herkese yıldaki senin mazlum <gülüyor> kulların dualarını kabul edeceksin Allah'a güven. Ama benim günahlarım insanlığı kabul edeceksin Allah'ım. Ama <gülüyor> askeri kadar buraya düşmüş oldukta Allah'a güven. Yarabbi beni çıkar aradan. Ben kim oluyorum ki senin şu kulların nasıl gireyim yarabbi? Ya Rabbi, ağzınların hürmetine, mahvol hürmetine, iman ve İslam'ın gül cemalini daha görmeye sizlere muvaffat eyle, Allah'a <Gülüyor> Kabul etsin değil Allah. Allah'a emanet Değil mi Allah Kabul etsin değil Allah. Allah'a <Gülüyor> ben, ben öyle zannettim onu, Ama öyle! el Bir uzandı kusura bakmayın. اللهم <سؤال> صل على سيدنا محمد